Zekatımız armağan, haccımız armağan, evradımız armağan, eskarımız armağan, temiz duygu ve düşüncelerimiz, ideallerimiz armağan, niyetlerimiz armağan, bütün bir hayat boyu Rabbimize takdim ettiğimiz varmanlar, tohumlar haline gelir, getirilir, cennet zeminlerinde bizi ebediyen mes'ud edebilecek bağlar, bahçeler, ağaç, ağaçlar yetiştirilir. Cennetin altından akan ırmaklar, takdim ettiğiniz arma armağanların bir araya gelmesi. Ne kadar armağan Rabbinize takdim ettiniz, işte o kadar çağlayanlar altınızdan akacak. Başınızın ucunda ufuz, üfül üfül esen ağaçların meydana gelmesi sizin takdim ettiğiniz armağanların neticesi. Bunun uzun ucuna kadar uzanan meyveler yemişler,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 Rjulun gaza fi sabilillahi taala, fan hazam ashabhum, farjam, ragbaten min ve şabakaten min ma'indin, hatta ifrık demhu. İş başa düştüğü zaman, ashabı bozguna uğradığı zaman, yeniden geriye dönüp gelip yerini alan, mevzisini alan ve savaşan. Benim yanımda bulunan şeylere Tamağından isteğinden Ve yine benim yanımda bulunan şeylerden Korkusundan ötürü Cehennem dehşetinden Ve cennetin Eltaf-ı ifadesi olmasından ötürü Yeniden savaşa tutuşur İş bana düştü der Ve kanını döker Resul-i Ekrem buyuruyor ki Sallallahu aleyhi ve sellem Allah bu insanı beğenir ve sonra Meleklere şöyledir Onzuru abd'e rüca ve ohri döndü geriye geldi ve kanını akıttı buyurur. Meleklere gösterir Allah o kulunu celle celaluhu. O şiddetiyle devam etsiyan çok duyduğunuz vak'an. Kişi bu şekilde ele alan yüzlerce insan vardır. İş başa düştü, onun vefat ettiği yerde neye duruyorsunuz diyen pek çok kimse vardı. Hayatının kafiyesini arayan pek çok kimse vardı. Sarıksız öleceğim diye titriyen pek çok kimse vardı. Ölürken şahadet abdestiyle abdest almadan pis gideceğim diye endişe eden pek çok kimse vardı ve bunu kovalıyordu. Bunlar yüzlerceydi. Enes bin Nadir böyle düşünüyordum, Mus'af böyle düşünüyordum, Nesibe ül Maziniye böyle düşünüyordum, Seyyidine Hazreti Hamza böyle düşünüyordum, İbn-i Cahş de böyle düşünüyordum. Nurdan bir hale resul Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın etrafında hepsi böyle düşünüyordu. Bir aralık safların bozulduğundan başka bir şey çarpmıyordu gözem. Adeta resul Ekrem'de vefat etmiş gibi bir hava estirilmişti. Ashab'ta da ciddi tezerzül baş göstermiştim. Herkes iş başa düştü diye kendisini düşman saflarına çarpıyor ve kendisinden düşen şeyi eda etmeye çalışıyordum. Vak'anın nakili Sa'd ibn-i Ebi Vakkas diyor ki bir aralık halamın oğlu, halazadesin, İbn-i Caş gözüme iliştim. Sağa sola kıyasaya saldırıyordu. Yalın kılıç önüne kattığı kimseleri püskürtüyordum.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 baskısı çetin olsun, kıyasya savaş edeyim, sonra ben onu öldüreyim, selebini alayım, ganimetini gazi olarak geriye döneyim. Benim karşımda dururken lahut alemlerinde gezen bu esrarengiz adam, bakışları çoktan öbür alemlere gitmişti, benim dünyamı yaşamıyordu. Benim bu duamı amin dedim. Allah'a kasem ederim ki,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 menjedaak ya abdullah fa aqul fi sabilike Allah'ım bana çetin bir kafir gönder. Bugün son gündür. Her şeyin bitmiş olmuşluğunu mücadelesini veriyoruz. Kıyasya savaş edeyim. ya vuruşayım ve evvela kazanın sevabını alayım. Sonra o beni alsın, yakalasın. Sonra beni şehit etsin. Sonra burnumu ve kulaklarımı kessin.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 Allah'a katem ederim kim? Uğud hitamı erdiği zaman aradık, İbn-i de aradık. Herkes arıyordu. Safiye bin Abdülmuttalip de arıyordu. Resul-ü Ekrem de Bulduğumuz zaman Allah'a yemin ederim burnunu ve kulaklarını kesmişlerdi. Kanlar içinde, toz toprak içinde Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem vaksa etmiş bu insan. Dünyaya öyle veda edip gidiyordu. Nasıl dua etmiş, ne talep etmiş, Allah Celle Celaluhu hepsini kendisine nasip etmiş oluyordun. Aziz Müslüman, hayatının gayeti peşinde olacaksın. Hayat şiirinin kafiyeti peşinde olacaksın. Hayata bağlı suri zevk ve sefalar istihkar edeceksin. O zaman sen ve memleketin izzetiyle yaşama hakkını kazanır. Bataklıklar kurutulmuş olur.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 Allah bu duyguyu senin içinde geliştirsin. Sahten el kelam ve eblan nizam. Kalamullahil melikil fi'l kelam. Ve izâ kur'a'l kur'an